İn <gülüyor> huve O, kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir. Allamehu şedîdül kuvvâ. Zûmmetin fastewâ. Ve huve bil ufuqil a'lâ thumma denâ feteddallâ. Fe kâne qab qawseyn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 اِذْ O demki, ki, sidreyi bir feyiz sarıyor, sardıkça sarıyordu. Basar ve Peygamberin gözü kaymadı, şaşmadı, aşmadı da. لَقَدْ Vallahi gördü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 Geçerli olması için izin çıkmadıkça, onların şefaatleri asla fayda vermez. <gülüyor> evet, ahirete inanmayanlardır ki, melaikeyi Allah'ın kızları iddia ederek onlara kız isimleri takarlar.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 Gayb'ların bilgisi onun yanındadır da onları kendisi mi görüyor Em lem yunabba bima fi suhuf Musa ve Ibrahimel ladi vaffan alla tazira wazra ukhra wa alleysa lil insani illa ma sa'a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 Elbette son durak Rabbinin huzuru olacaktır. Odur güldüren ve ağlatan, Odur öldüren ve yaşatan. Ve onlarla birlikte doğanlarla birlikte doğanlarla birlikte doğanlarla birlikte doğanlarla birlikte doğanlarla birlikte doğanlarla birlikte doğanlarla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 فَبِأَيِّ Artık, ey insan, şimdi Rabbinin hangi nimetinde şüphe edersin? هَذَا نَذ۪يرٌ مِّنَ النُّدُرِ الْاُولَى اَزِفَتِ الْاَزِفَةِ